Eğer evde kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.